Sonra Emma'ya yaklaştı, yumuşak bir sesle hoş değil bunlar biliyorum dedi. Ama ucunda da ölüm yok. Madem ki paramı bana geri vermek için elinizde bundan başka çare kalmadı. Emma ellerini ovuşturarak iyi ama parayı nereden bulayım dedi. Düşündüğünüz şeye bakın insanın sizin gibi dostları oldu mu? Bir yandan da genç kadının yüzüne o denli keskin, Öylesine korkunç bir bakışla bakıyordu ki... ...emma ta iliklerine kadar ürperdi. Söz veriyorum imza vereyim dedi. Vallahi bıktım artık sizin imzalarınızdan. E, yine bir şeyler satarım. Löre omuzlarını sikerek yanıt verdi. Ne satacaksınız? Satacak şeyiniz de kalmadı ki. Sonra dükkana açılan küçük pencereden içeriye seslendi... ''Anet, evet, 14 numaranın üç kuponunu unutma, e mi?'' Tezgahtar kız göründe ama işe anladı. ''Bütün koğuşturmaları durdurmak için ne kadar para gerek?'' diye sordu. İş işten geçti artık. ''İyi ama birkaç bin frank getirsem size, paranın dörtte birini hemen hemen e, tümünü yani adam olmaz, yararı yok.'' dedi. Beryan'dan yandan da genç kadını yavaşça merdivene doğru itiyordu.'' Emma yalvarırım Bay Lürü. birkaç gün daha diye inledi. Bir yandan da ışkırıyordu. Ne var ağlayacak canım. E, i̇nsanın umutlarını kırıyorsunuz. Lörö o da umurumda mı yani dedi sonra kapıyı kapadı. Ertesi gün icra memuru Bay Harenk haciz tutanağını yazmak için yanında iki tanıkla eve geldiğinde Emma çok sabırlı davrandı. İşe Bovari'nin çalışma odasından başladılar ama bir zamanlar Leo'nun doktora armağan ettiği anatomik insan başını mesleğin icrasına gerekli aletlerden olduğu için listeye yazmadılar. Mutfaktaki tabakları, tencereleri, iskemlileri, şamdanları, Emma'nın yatak odasında da etajerin üzerinde duran ne kadar ufak tefek şey varsa hepsini bir bir saydılar. Genç kadının giysilerini, çamaşırlarını, makyaj odasını gözden geçirdiler. Emma'nın yaşamı en gizli köşelerine kadar tıpkı otopsi yapılan bir ceset gibi bu üç erkeğin gözleri önüne upuzun serildi. Düğmeleri ilikli, dar, siyah bir ceket giymiş, beyaz bir kravat bağlamış, çok gergin ayak kayışları takmış olan harenk, ''Zaman zaman izin verir misiniz hanımefendi, izin verir misiniz?'' diyordu. Bazen de güzel, çok hoş diye haykırdığı oluyordu. Sonra kalemini sol elinde tuttuğu boynuzdan hokkaya batırarak yine bir şeyler yazmaya devam ediyordu. Odaları bitirdikten sonra tavan arasına çıktılar. Emma'nın Rudolf'ün mektuplarını içinde sakladığı bir çekmece vardı burada. Onu da açmak gerekti. Harenk saygılı bir tavırla gülümseyerek mektup bunlar öyle mi dedi. Ama müsaadenizi rica edeceğim. Kutuda başka şey var mı yok mu diye emin olmam gerek çünkü. Sonra sanki içinden altın paralar düşürmek istiyormuş gibi mektuplara hafifçe eğdi. Emma sümüklü böcek gibi yumuşak kırmızı parmaklı bu koca elin bir zamanlar kalbini çarptırmış olan bu sayfalara değdiğini görünce gelendi. En sonunda adamlar çıkıp gittiler. İçeri Felicit'e girdi. Emma kocasını oyalasın diye sokağa gözetlemeye göndermişti. Sonra icra dairesinin bekçisini de çabucak götürüp tavan arasına sakladılar. Adamcağız tasalanmayın, buradan bir yere ayrılmam diye de yemin etti. Akşam Şarl'ın tasalı bir hali vardı. Emma Kaygı dolu bir bakışla onu gözlüyor, yüzündeki kırışıklıklarda suçlayıcı bir şeyler görür gibi oluyordu. Sonra gözleri üstü çin işi yelpazelerle süslü ocağa, geniş perdelere, koltuklara yani yaşamının acılığını gidermiş olan bütün bu şeylere iliştikçe içini bir pişmanlık daha doğrusu sonsuz bir keder kaplıyor Bu da duyduğu tutkuyu yok etmek şöyle dursun büsbütün kamçılıyordu. Charles iki ayağını ocağın ızgaralarına dayamış yanan odunları sakin sakin karıştırıyordu. Bir ara icra dairesinin bekçisi sıkılmış olacak ki hafif bir gürültü yaptı. Charles yukarıda biri mi geziniyor diye sordu. Emma hemen atılarak hayır dedi. Pencere açık kalmış da rüzgardan sallanıyor. Ertesi gün pazardı. Emma da adlarını bildiği bütün bankerleri dolaşmak için kalkıp Ruhan'a gitti. Hepsi ya köye gitmişler ya da yola çıkmışlardı. Emma yılmadı. Görebildiklerinden de para istedi. Çok gerekli geri veririm kesinlikle diyordu. Kimileri onunla alay etti. Hepsi onu geri çevirdi. Emma saat 2'de Leon'un evine koştu. Kapısını çaldım. Kapı açılmadı. Derken Leon göründü. Hangi rüzgar attı seni buraya diye sordu. Rahatsız mı ettim yoksa? Leon hayır ama dedi bizim ev sahibi kadın misafir gelmesini pek istemez de. Emma seninle konuşacaklarım var dedi. Bunun üzerine Leon kendi odasının anahtarına uzandı. Emma onu alıkoyarak yo yo bizim orada konuşalım deyince Blonnie otelindeki odalarına gittiler. Emma gelir gelmez kocaman bir bardak su içti. Yüzü çok solgundu. Leon bir iyilik yapacaksın bana dedi. Sonra delikanlının ellerine sımsıkı yapışıp kaldı. Dinle sekiz bin frank gerek bana. Deli misin sen ayol? Emma henüz delirmedim ama dedi. Sonra haciz olayını anlatarak nedenli zor durumda olduğunu açıkladı. Şarlın hiçbir şeyden haberi yok diyordu. Kaynanamla kanlı bıçaklıyız. Babamın elinden bir şey gelmez. Onun için Leon bari sen sağa sola başvur da bul bana bu parayı. Çok gerekli çünkü. Nereden bulayım? Emma... Ama ne pısırık şeysin diye haykırdı. Bunun üzerine Leon aptal aptal gözünde büyütüyorsun işi canım. Belki 3000 frank falan versen herif yatışır dedi. İyi ya işte yine bir araştır bakalım. Üç bin frankı pekala bulabilir insan. Zaten benim yerime sen de borca girebilirsin. E, hadi git de dene bir. Çok gerekli koş hadi kesinlikle bir şeyler yap. Ne çok seveceğim seni bilsen. Leon çıkıp gitti, bir saat sonra döndü. Resmi bir Eda ile gidip üç kişiyi gördüm ama boşuna dedi. Sonra ikisi de ocağın birer köşesine geçip kımıldamadan, konuşmadan karşılıklı oturdular. Emma bir yandan ayaklarını yere vururken bir yandan omuzlarını silkiyordu. Leon bir ara onun seni yerinde olsan para bulurdum mutlaka diye mırıldandığını duydu. Nereden bulurdun? Emma sizin noter dairesine yatırılmış bir sürü para var dedi. Sonra da delikanlının yüzüne baktı. Bu alev alev yanan göz bebeklerinden cehennemi bir korkusuzluk saçılıyordu. Gözleri de şehvetli, cesaret verici bir edayla süzülmüştü Öyle ki delikanlı kendisini suç işlemeye kışkırtan bu kadının sessiz iradesi karşısında elinin ayağının kesildiğini hissetti. Bunun üzerine korktu. Herhangi bir açıklamada bulunmak zorunda kalmamak için elini alnına vurarak bağırdı. ''Dur yahu, moral bu gece gelecek. Ondan istersem esirgemez. Yarın da parayı getiririm sana.'' dedi. Morelleon'un arkadaşlarından biriydi, çok zengin bir tüccarın olduğuydu. Emma bu olasılığı, Hiç de Leon'un sandığı kadar sevinçle karşılamış görünmedi. Yalan olduğunu sezmiş miydi acaba? Delikanlı kızararak ekledi. Ama saat 3'e kadar gelmezsen bekleme beni em sevgilim? Şimdi de isminle gideyim artık kusura bakma, hoşça kal. Emma'nın elini sıktı ama bu elin cansızlığını sezdi. Emma'nın bir şey hissedecek hali kalmamıştı artık. Saat dördü çaldı. Genç kadın da alışkanlıkların etkisine makine gibi uyarak yon bile dönmek üzere ayağa kalktı. Hava güzeldi. Mart ayında görülen duru sert günlerden biriydi. Güneş bembeyaz bir gökte pırıldıyordu. Yabanlık elbiselerini giymiş ruhandılar, yaşamlarından hoşnut bir tavırla gezmeye çıkmışlardı. Emma, kilisenin önündeki alana geldi. Halk, akşam doğasından çıkıyordu. Kalabalık tıpkı bir köprünün üç ayağından geçen bir ırmak gibi, kilisenin üç büyük kapısından dışarıya akıyordu. Ortada da Bir kayadan daha da kımıltısız bir tavırla kilisenin hademesi duruyordu. O zaman Emma kaygılı ama içi umutla doluyken aşkından daha az derin olan bu kubbenin altına girdiği günü anımsadı. Sonra şapkasının tülü altında ağlayarak sersemlemiş neredeyse bayılacak bir halde sendeliğe sendeliğe yürümeye devam etti. O sırada açılan bir arabanın kapısından ''Varda!'' diye bir ses yükseldi. Emma, güzel bir faytonun okları arasında yeri eşeleyen yaz bir ata yol vermek üzere durdu. Arabayı samur kürklü, şık bir adam sürüyordu. Kimdi ki bu? Tanıyordu onu. Araba ileriye doğru fırladı, gözden kayboldu. ''Aa, oydu bu, bir konttu.'' Emma dönüp baktı, sokak ıssızdı. Genç kadın da o denli bitkin öylesine kederliydi ki düşmemek için bir duvara dayandı. Sonra ''Ah yanıldım galiba.'' diye düşündü. Zaten hiçbir şeyin farkında değildi. Benliğinde dış dünyada her şey ondan yüz çeviriyordu. Kendisini mahvolmuş, tarif edilemez uçurumlara rastgele yuvarlanır hissediyordu. Onun için Grou oteline döndüğü zaman o iyi yürekli Hume'yi görünce hemen hemen sevindi. Eczacı, kırlangıça içi ecza, ilaç dolu, kocaman bir sandığın yüklenişine göz kulak oluyordu. Elindeki bir mendilde de karısına götüreceği 6 tane Franca vardı.